fakat e, onun gibi bitmedi e, Arapçasının satırlarını biraz taslığı diyorum Hareke, konulmamış yerlerin hareketini koyuyoruz e, işte sayfa düzeni falan yapıyorum böyle biraz daha satırların arasında inşallah açık vereceğim ama o tabi biraz daha uzun bir risale yani bu şekilde satırlara açık olarak 40 sayfa olabilir belki 2 aydan daha fazla sürer şerhi tercümesi ve şerhi ama Usulü Salesi çok büyük bir kitaptır çok büyük önemli bir risaledir hemen hemen İslam'a ilk adımına atan kişinin öğrenmesi gereken bilgileri fazla aynıdır kavluhu Taala, yani bir şey söyler mesela der ki bil ki tevhid şudur nitekim Allah şöyle buyuruyor der. bil ki şirk şudur nitekim Allah şöyle buyuruyor der delilleriyle birlikte kısa Allah din ve nebi Allah'ı nasıl tanırsın nimetleriyle tanırım ayetleriyle tanırım o beni terbiye edendir. Böyle kısa her çocuk olsun, büyük olsun, kadın olsun, erkek olsun öğretilecek akîd. Ehli sünnet ve cema' cemaa bu usulü ü çok önemsemişler. Çok üzerinde durmuşlar. Her yerde bugün gidin Su Dağı'na veya Ehli Sünnet'in davetinin olduğu, alimlerinin bulunduğu, ehli sünnet olan e, ilim adamlarının olduğu yerlere gidin. Mutlaka her mescitte usulü salasa okuturlar. Bulundukları yerlerde, her yerde usulü salasa okuturlar. Yani bir mescide girdiniz usulü salasa okunuyor. Ha, ha, buldum. Diyebilirsiniz. Bir tane çocuk vardı buradan gitti. Suğuda. İki senedir orada öyle kaçak olarak kalıyor. Orada ilim tahsil ediliyor. Vallahi 12 mi dedi, 18 mi dedi defa usulü salasenin şerhini dinlemiş. Gidiyor o şeyhe mesela bir hocaya gidiyor şeyh işte Abdülkerim. Bir camide ders yapıyor halka. Gidiyor ne okutuyor bu usulü salasenin. İyi okuyayım dinleyeyim. Bir, beş on hafta devam ediyor ona. Orada bitiriyor usulü salasayı. Gidiyor orada bir cami varmış. Orada da bir şeyh varmış. Şeyh İsmail. Ona gideyim, Ona gidiyor. O da usulü salasayı okutuyor. Oradan, çünkü usulü salasayı bunlar e, usulü salasayı olsun kavaydül olsun e, bunları okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Akaid kitaplarında e, bulunan pek çok akaid kitabına buluşmuş kelami tarz kelami ağız, felsefi ağız bu kitaplarda yoktur. Oldukça saf, oldukça özlü, oldukça basittir. Ve her şey müdellendir. Delillendirilmiştir yani. Mesela burada dört kaide zikrediyor değil mi? Hemen ne diyor? Her neyi söylese diyor ki kavluhu فَدَل۪يلُ قَوْلُهُ تَعْلِ Bunun da delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bunun da delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bu tarzda. Hep bu tarzda. İnşallah Allah tevfik verirse onu şey yapacağız. Fakat bu fotokopileri e çektiriyorduk. Bunlar azdı. Diğerinden bir ücret talep edebiliriz. Fotokopi ücreti. Çünkü 40 sayfa 25 kişi derse gelse 40 sayfadan hesapla <gülüyor> bir fotokopi ücreti talep edebiliriz hazırlıklı olun <gülüyor> 2 milyon 3 milyon ancak tutar onu İnşallah haftayı ona başlayacağız usulü sanası ilkin aynı tarzda başlıyor i'lem diyor bil ki ey kardeşim Allah sana rahmet etsin bil ki e, şu dört meseleyi her bir Müslümanın öğrenmesi lazım birincisi ilimdir diyor ikincisi amel üçüncüsü üçüncüsü ne? davet dördüncüsü sabır Nitekim diyor yüce Allah buyurdu: "Vel illa ve ve ve sabr." Çok basittir yani ibaresi. İlim nedir diyor? Bu ve diyor. Allah'ı tanımak. Dini tanımak, peygamberini tanımak. Allah'ı tanımak, peygamberini tanımak ve getirdiği dini tanımak. İlim budur diyor. Bunlarla amel edeceksin diyor. Bunlara davet edeceksin diyor. Davet esnasında başına gelenlere de sabredeceksin. Sonra diyor ki şu üç esası bilmemiz lazım. Boş Allah din, Allah peygamber din. Allah din peygamber. Böyle sırası. Allah din peygamber. İkincisi diyor eğer sana sorarlarsa Rabbin kimdir? De ki Rabbim Allah'tır. O beni ve bütün alemleri nimetleriyle terbiye eden zattır. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İşte Allah'ın emrettiği emirlerin en büyüğü tevhiddir. Tevhid yalnız Allah'a tapmak demektir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Allah'ın nehyettiği en büyük şey şirktir. Şirk Allah'tan başkasına dua etmektir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurumudur. Böyle böyle gidiyor işte. Ondan sonra diyor dinin üç mertebesi. İslam, ihsan, şey, e, iman, İslam, ihsan. İman, İslam, ihsan. İman nedir diyor? Altı şeye iman etmektir. İslam nedir diyor? Beş şartı vardır diyor. E, i̇hsan nedir diyor? Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir diyor. Her seferinde diyor, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bunun delili yani Kur'ani akide. Tamamı Kur'an'dan me'kaz. Tamamı Kur'an'dan alınmış akide. Kur'an me'kaz olarak, kaynak olarak seçilmiş. Bunun delili Yüce Allah'ın bu, bu şekilde adım adım akideyi arz eder yani. En sonunda da işte ee, sana eğer sorulursa peygamberin kimdir de ki Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib dir ee, Mekke'de doğdu o kadar özlü o kadar güzel söyler ki Mekke'de doğdu işte e, 13 sene orada kaldı sonra hicret etti ve Medine'de 10 sene kaldı Tevhide davet etti ve vefat etti. Sonra e, her kim ona itaat ederse cennete girer, her kim ona isyan ederse cehenneme girer. Bunun delili Allah'ın şu buyruğu. Böyle girer böyle. He. E, sonra en son şeyi söyler. Hicret farzdır, bunu söyler. Kıyamet kopana kadar. Hicret farzıdır. Üç esasın içinde tabi ibadetlerin şeylerini açıklar. Ee, i̇badetin çeşitleri ve delilleri. Tevekkül ibadettir. Bunun delili Allah'ın şu buyruğudur. İstiane ibadettir. Bunun delili Allah'ın şu buyruğudur. Dua ibadettir. Bunun delili Allah'ın şu buyruğudur. Böyle Kur'an'da zikredilen dua çeşit, şey, Kur'an'da zikredilen ibadet çeşitlerini anlatır. Sonra der ki kim bu ibadet çeşitlerinden herhangi birisiyle Allah'tan başkasına yönelirse o müşriktir. Böyle delilleriyle bu deliller ezberlenesi şeyler. Yani. Bu delillerin ezberlenmesi lazım. Kavaydül Erba'yı ezberleyemeseniz de Kavaydül Erba'nın Türkçesini zihinlerinizde tutun ve o dört kaidenin dört delilini bir ezberlemeniz lazım yani. Birinci delil, birinci kaide diyoruz. Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Bununla ilgili bir değil iki, iki değil üç, üç değil dört ayet ezberleyelim. Mekkeli müşrikler Allah'ın Halik, Malik, Rezzak olduğunu kabul ediyorlardı. En bu ayet, O ayetlerin içerisinde en genişi de o ayettir. İşte ikinci kaide. Mekke'li müşriklerin putlara tapmaktaki gerekçeleri neydi? Neydi? Kurbet, kurbet, ve, şefaat. kurbet, kurbet ve şefaat. Kurbetin delili nedir? Kim söyleyecek? El kaldığın. Kim söyleyecek? Kurbetin delili nedir? Yakınlık. Yok, şey delili nedir? Ayetten delini nedir <gülüyor> İlla Ha. İlla Liyukaribunu İlla Allah Zulfa. Ayetin ortası. Ayetin tamamını kim okuyacak? İlla Liyukaribunu İlla Allah Zulfa. İlla La İlla Allah Zulfa. Ayaetın ortası. Ayaetın Zulfa. Ayaetın ortası. Ayaetın tamamını Zulfa. Peki şefaatin delili nedir? Yani şefaatin delili nedir derken neyi kastettiğimizi anlıyorsunuz. Biz diyoruz ki, bakın biz diyoruz ki, adamı anlatıyoruz. Diyoruz ki bak diyoruz Mekkeli müşrikler putlara niye yöneliyorlardı? Niye el açıp dua ediyorlardı? Niye tapıyorlardı biliyor musun? Adam da bize diyor ki niye? İki sebeple. Bir, Allah'a yakınlaşmak için tapıyorlardı. İki, ne? Şefaat abi. için. E, saçmalama. Adam da bize böyle diyor. Saçmalama şimdi. Onlar Allah'ın nereden biliyordu? Ha demek ki biz birinci kaydayı anlatmamışız. <gülüyor> Buradan o çıkıyor bak. Eğer birinci kaydıtı anlatsaydık, saçmalama onlar Allah'ın nereden biliyorlardı demezdi. Ha ondan sonra dönüyoruz birinci kaydayı anlatmaya başlıyoruz. <gülüyor> Diyorsun ki <gülüyor> yanlış yaptığımızı anlatıyoruz. Başlıyoruz. <gülüyor> birinci <gülüyor> gaydeyi anlatıyoruz diyoruz ki bak diyoruz Mekke müşrikleri Allah'ın halik malik rezzak olduğunu kabul ediyorlar o buna da itiraz ediyor tabi hadi oradan diyor şimdi Ebu Cehil Allah'a inanıyor muydu He? yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki onlara Allah bir tek onu anılınca küfreder şey pardon yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki <gülüyor> celle yo yo yo, o ayet değil Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bunun sebebi yukarıda azabı zikrediyor. Cehennemde size şöyle azap edilecek. Şöyle azap edilecek. Ve buyuruyor ki bak azap ayetlerinin en sonunda gelen ayete bak. Bunun sebebi hani siz dünyadayken Allah'a vahid olarak çağırılıyordunuz da davet ediliyordunuz da vahid olarak küfrediyordunuz. O'na şik koşulduğunda da Allah'a iman ediyordunuz. Şirk koşulduğunda Allah'a iman ediyordunuz. Sadece Allah denildiğinde O'na küfür ediyordunuz. Bu azabı uğramanızın sebebi bu. Yani ona anlatacağız diyeceğiz. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ubey bin Khalaf, Umeyye bin Khalaf, bunların hepsi Allah'ın halik, malik, rezzak oluşunu kabul ediyorlardı. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor, Yüce Allah şöyle buyuruyor, denilileri söyleyecek. Geçeceğiz sonra ikinci. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz, onlar putlara tapıyorlardı. El açıyorlardı, adak adıyorlardı, yardım istiyorlardı, kurban kesiyorlardı. Niçin? İki şey için. Bir, Allah'a daha çok yaklaşmak için. iki şefaat için. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz diyorlardı. Peki bunun delilini adama ne arz edeceğiz? Diyeceğiz ki bak yüce Allah buyuruyor ki o ayet okuyacağız. Diyeceğiz ki illa ma'nubu duh illa li yukarrubuna ila Allahiz zulfu. Velzinin ettahad min dunillahi evliya ma na'buduhum illa li yukarrubuna ila Allahiz zulfu. Allah'tan başka bir takım kendilerine veliler edinenler, yani dost, sığınak edinenler, putları kendisine veli edinen, dost edinenler, sığınak edinenler, ne diyorlardı? mana نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرْرِبُونَ اِلَّا اللّٰهِ Bizim bunlara tapmaktaki yegane kastımız, ne? Allah'a yakınlaşmak. Şimdi bakın, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara davet yaptığında, onlar putlara tapmalarının gerekçesini hangi sözlerle açıklıyorlar? İnni yakaribuna. Ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bu sözlerle açıklıyorlar. Peygamberimiz onlara davet veriyor ve onlar putlara tapmalarının gerekçelerini gerekçesini böyle ortaya koyuyorlar. İkinci gerekçeleri bunun nedir? Özellikle ikinci gerekçeleri şefaat. Bunun delilini kim söyleyecek? El kaldırsın. El kaldırsın. Kim söyleyecek? Osman söyleyecek. Abdulhamid söyleyecek. Başka? Osman söylesin. Buyur Osman. Ve yaquluna min dunillahi ma la yahdihum ve la yanturuhum ta'le ve yaquluna la yaquluna qul la in şifa'a ve ibadetuna ibadet ediyorlar kime putlara min dunillahi Allah'tan başkalarına öyle kimselere ibadet ediyorlar ki ma la yedurruhum ve la yanfa'uh kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar veremeyecek kimselere ibadet ediyorlar da değil mi min Allah Allah'ın yanısı Allah'ın yanı sıra da menden da. Tamam. İşte Allah'ın yanı sıra Allah'tan başka Allah'ın yanı sıra Allah'a terk ederek değil yani. Allah'la birlikte Allah'la birlikte ne yapıyorlar? Putlara da ibadet ediyorlar. Yani putlara da ibadet ediyorlar ve ne diyorlar? Ve yekulune ne? diyorlar ki işte burası ipin koptuğu nokta. Yani gerekçeleri ne? Salak mısınız bu kütleli tatlılar? Adamların haklı gerekçeleri var. Vallahi. Kendi zanlarına göre. Bize göre haklı mı? Vallahi batıl. Vallahi batıl. Ama adamların kendi zanlarına göre. Allah hakkında zan besliyor. Allah böyledir. Allah şuna işte bak biz ehl sünnet kitaba ve sünnete teslim olmuştur. Biz deriz ki Allah kendisini tarif ettiği gibidir. Sen nasıl olur Allah azze ve celle'yi krallara kıyas edersin? Sen nasıl gelir Allah subhanahu ve taala'yı krallara kıyas edersin? Kendi akıllarınca ne yapıyorlar? Putlara tapmalarının gerekçesini söylüyorlar. Ve ne? ve diyorlar ki bunlar var ya <gülüyor> Bunlar var ya şüfeauna bizim neyimiz? Şefaatçilerimiz. İndallah. Allah katında. Allah katında bunlar bizim şefaatçilerimiz. Subhanallah. Subhanallah yine Subhanallah. Bugün bir tane şey geldi. Arapçada Arap dili ve lügatında adamın üstüne yok. Diyorlar ki sarf nahil kitapları suya düşse Salih ikinci onları yeniden yazar. Yani kayboldu gitti sarf nahiv Arapça gramer kayboldu gitti Salih ikinci onu yeniden yazar. Adam Arapçada da İmam ya, <gülüyor> Allah'a, gerçek. Nakşibendi Şeyh'i, Yapmayın. Konya'da, şimdi bir sürü kitabı çıkıyor, Türkçe. Atabey adam Arapça yazıyor, Türkçe yazamıyor. Kürttür adamın aslı. Daha doğrusu var Arap. İşte Arapça tasvir etmiş, diğer ilimleri tahsil etmiş. Bugün geldi, işte dereden, tepeden şuradan, buradan konuştuk. Ee, kitaplardan bahsetti. Dedim ki bildiğimiz kadarıyla dedim sizin tasavvufi yönünüz de var. Dedi ki evet ben nakşibendiyim. Hmm. Peki dedim tarikatlardaki tasavvuftaki şirk, küfür sözleri için <Gülüyor> ne, dersiniz? ne dersiniz dedim. Mesela dedim işte yeni bir kitabı çıktı. Çarşamba'daki <Gülüyor> adam o da nakşibendi dedim. Diyor ki Nakşibend bütün dünya Nakşibend'in gözünde tırnak gibidir. Hiç kainatta bir şey olur. Nakşibend'in haberi olmaz mı? Diyor. Dedi bunlar mübalağadır dedi. Ben dedi ne kabirlerden yardım istemek şirktir derim küfürdür diyorum bazı aşırılar gibi bizi kastetti. Ne de gider gerdi mi Eyvallah aslan. Yani bunu ne için anlattım arkadaşlar? Bak bu adam sarf ve nahiv kitapları suya düşse yeniden yazar yani. Öyle bir şey. Yani karşısına çıkıp kimse konuşamaz. Bir Sefer Haval'nın bir kitabı var. Minhajul Eş'ar eşa diye ee, İbn-i sordular. Eş'ariler hakkında Eş'ari de aynı şeydir. Eş'ariler hakkında bildiğiniz en güzel kitap nedir? Şu kadarcık bir kitap. En güzel kitap nedir? O da dedi ki e, Sefer Havali'nin yazdığı Menhecül Eş'aire kitap. Bu adam Menhecül Eş'aire kitabına reddiye yazdı. Şimdi basıldı reddiyesi. Yani böyle Kelam ilminde, bilmem, Arap dilinde, lugada, kuvvetli bir adam. Ama e, şu anda sizin bu fıkh ettiğiniz şeyi bilmiyor. Niçin biliyor musunuz? Kütüphanesindeki ciltler dolusu kitap onun gözüne perde oldu. Emin olun, ciltler dolusu kitap onun gözünün önüne perde oldu. Taassubu onun gözünün önüne perde oldu. Kalbini kilitledi. Vallahi Allah'ın adına yemin olsun ki bir Arap bedevi akideyi Kur'an'dan çok kolaylıkla anlıyordu. Fakat bunlar diyorlar ki akideyi anlamak için filan kitabı, filan kitabı filan kitabı filan kitabı şey yapmaya gerek var. Niçin? Arap bedelinin önünde herhangi bir engel yoktu yani. İşte Kur'an. Biri içinde yaşıyorlardı şirkin. Allah'ın adına yemin olsun bu adamın kalbi mühürlenmiş işte. Ve ya'buduna min dunillahi ma la yazurruhum ve la yanfa'uhum illa liyukarribuna illallahi zülfan. İşte. He? Ee, şey. Ve ibadetlerinden Allah'ı ma'la vızrhum, vızrhum ve yamaum. Ve Yani şu ayet, ne kadar açık, seçik, Mekkeli müşriklerin. Yani adam endişeye düşmüyor. Ben Mekkeli müşriklerle aynı kastı taşıyorum. Aynı kastı taşıyorum. Adam böyle bir şeye düşmüyor yani. Allah, okuyor Allah'ın kitabını öyle bir endişeye bile düşmüyor. Hayret etmiyor musunuz? Yani? Hayret etmiyor musunuz? Nasıl, nasıl oluyor Allah'ın bu kitabındaki bu açık ayetleri göremiyor. Nasıl olur? Öyle değil mi? Allah Subhanahu ve teala'nın lütfu için şükrediniz arkadaşlar. Rabbimiz Azze ve Celle'ye çok çok şükredir. <Gülüyor> evet. En abi içeriği bu. Ben orada şöyle düşünüyordum. Ben gemişliklerine söyleniyor bu. Bize değil. Bravo. Evet. Hı -hı. En büyük sebeplerinden biri bu. Bu ayetler Mekke müşrikleri için. En büyük sebeplerinden biri. En büyük sebeplerinden bir başkası onların Şeyh Sa'di Rahimahullah diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kaderi böyledir diyor. Her kim batıl ilimlerle meşgul olursa hak ilmin ışığından nurundan ziyasından mahrum olur. Her kim batıl ilimlerle meşgul ederse dilini, kalbini, ağzını hak ilmin nurundan, ziyasından mahrum olur. Onlar ağızlarını açarak ilmi kelam okudular. Anlatabildim mi? Allah azze ve celle hakkında ilmi kelamın ben size tarifini yapayım mı? Yapayım mı? İlmi kelam daha önce yapmıştım da yine yapayım. Kelam ilmi Allah dediğin şöyle olur Allah dediğin böyle olur diyen ilimdir. Kelam ilmi budur yani. Evet. Kelam ilmi kema, kelam ilminin esası bazı cahillerin ağzında bu akaid ilmi olmuştur. Cahillerin ağzında kelam ilmi ya da Onların deyişiyle, bazı cahillerin deyişiyle, akaid ilmi ki biz ona bu ismi vermiyoruz. Akaid ismi hak bir isimdir. Kelam ilmi Allah dediğin şöyle olur. Allah dediğin böyle olur. Denilen ilimdir. Evet. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat ile tartışırlar sürekli. Ne? Ehl-i sünnet Allah'ın güldüğünü kabul ediyormuş. Ehl-i sünnetle tartışırlar. Ellerinde bir hüccet öyle var Hayır. Derler ki Allah dediğim böyle olur. İşte ne oluyor? Allah dediği şöyle, şöyle olur. Allah dediğin böyle olur. İşte kelam isminin ilminin Kökü bu yani Konuş biraz şöyle Allah'ım o <gülüyor> iki ses merak etme Bismillahirrahmanirrahim Sen sana dersen Kabire Bir sorun Üç suale Evet Ya muhtara için bir hazırlık safhası değil mi? Evet Aynen öyle Ben bu sen piraminde Bu Roma Kalsivenin işte, tecrübe başladı, sonra Çıkıyor değil mi İslam Ailemini? Evet Kalsivenin tecrübe çıktıktan sonra onlara cevap Olur işte böyle böyle diye şey. Evet <gülüyor> <gülüyor> so, Bu şey değil mi? Bunun bu konusu ki <gülüyor> Kelam ilminin kendisine nispet edildiği Amr ibn-i işte bu batımlarla meşgul oldular, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren var bu film. Bu batınlarla meşgul oldular, kitap ve sünnet ilimlerini bıraktılar. O zaman hadis imamları, hadisleri toplayan alimler, yani hor görülüyordu dipte köşede kalmış imamların. Ne zaman onlar bu batıllar ile kalplerini, gönüllerini, dillerini meşgul ettiler, Yüce Allah Azze ve Celle de onlardan hakkın nurunu mahrum etti arkadaşlar. Öyledir. Mesela birisi amellerin zahiriyle uğraşıyor ve vesvese ehli. O kimse o kimse zannedildiği gibi değildir. O kimse insanların en huşulsuzudur. Evet. Mesela, mesela vesvese yapıyor. Yani vesvese yapıyor. Mesela vesvese yapıyor, kendimiz yapmaya çalışıyor. Allah... Allah... Allah... Allah-u Ekber... Bismillahirrahmanirrahim. Biz... Bu var ya, bunun namazından hiçbir şey yoktur yani. Bu adam güya en iyi namazlı çalışıyor. Yani kendi kendi zanına göre en iyi namazı kılmaya çalışıyor. Ama emin olabilirsiniz bu adamın namazından hiçbir şey yoktur. Şeytan olmuş. Elbette. Şeytan musallat olmuş. Bu adamın namazında bir şey yok. Niye? Çünkü bütün uğraşı, ayın harfi, elif harfi, besm olmalı. Biz, olmadı, biz yani ya Allah bana bakıyor, Allah beni görüyor, ben şimdi bir böyle, böyle şeylerle uğraşmaz o. Onun için bu insanların huşudan ve hududan en uzak olanıdır, en uzak olan. Gazal ediyor. Diyor ki insanların kuduyu en çok kaybedenleri tecvitiylerdir, tecvitiyler. Gayrı <gülüyor> mağruf ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne yapıyordu? <gülüyor> yani böyle bir şey yok ki kardeşim tecvitçiler işin zahirine harflerin mahrecine düşkünlük gösterdiler harflerin mahreci onlar için fitne oldu Aslında. hayı çıkartmaya çalışırken Allah bana bakıyor Allah beni görüyor ben Allah'a şu anda ne yapıyorum bunu bilmiyor adam. o zannediyor ki namaz hayı çıkartmaktır elifi çıkartmaktır Ondan sonra böyle sivili sivili mahkucular oluyor, geliyorlar. Bu imanlar kaza namazı kılınmaz. Niye? Ka harfini düzgün çıkartamıyor. Fülan imanlar kaza namazı kılınmaz. Niye? Her harfini, yani harfini, harfini düzgün çıkartmıyor. Yani biz demiyoruz ha harfini, her harfini düzgün çıkartmayan. Ama bu onlara fitne olmuş. Onların bütün namazı budur yani. Elhamdulillahi bu böyle bir namaz yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu ve nasıl namaz? Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin Böyle namaz kılıyordu yani. Her ayetin sonunda dururdu. Böyle bir şey yok. Sahabe böyle bir şey yapmamış. Aç Araplara bak. Hiç böyle kral okuyorlar mı? Elhamdülillahi Böyle var mı? Bir tane bizim Lala Paşa Camisi var. Erzurum'da. Allah için gelin bir gün dinleyin. Adam tarihi Erzurum'da kim onun hafız ettirmek istese ona gönderir. Hmm. Subhaneke'yi git ondan da ki ben Subhaneke ezberleyeceğim. 17 günde geçemez. <gülüyor> ben tanıyorum 17 gün Subhaneke'yi geçememiş o. <gülüyor> Subhaneke 17 gün geçemez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ha, gördün mü? gülüyor> ben de memurların memeresine kalırken 6 ayda da geçirirler Subhaneke'yle. Evet. mü? Vallahi bunun yettiği için 17 günü değilmiştim. <gülüyor> <gülüyor> 6 ayı yeridir. Hocam çok önemli bir anı anlatmaz. <gülüyor> Pakistanlı bir Arapla sure talimi yapıyoruz. Şimdi e, ben böyle çok güzel okuyorum işte, kahya aynı taraftan çıkarıyorum. Adam okuyor yanlış okuyoruz. Ben diyorum kente garet sen bozulsun diyorum. Adamlar dur diyor ki en Arab adam. <gülüyor> yani ben kendi bozuklumu görmüyorum yani. <gülüyor> Allah yani Allah. Evet, doğru. zaten. de böyle böyle öyle ben Zaten ölçüyü şu, ölçüyü şöyle koymuşlar tecvitte. Eğer dışarıdan biri seni dinlerken zorlandığını görüyorsa, hissediyorsa sen kendine göre zorlanmıyor olabilirsin. Ya dışarıya böyle sesin geliyorsa sen çirkin Kur'an okuyorsun demektir. Oku, mı dinle. Yağ gibi akıyor. Hayı da çıkartıyor, hayır da çıkartıyor, ayını da çıkartıyor. Ama ağzından yağ gibi akıyor. Şey, yağ gibi akıyor ağzından öyle değil mi? Evet. Var mı bir böyle vığa, vığa, falan var mı böyle? Ya kusacakmış gibi Allah <gülüyor> muhafaza. Sıkıntı böyle bir tecrübe <gülüyor> tecrü yok. Yani. yani hakikaten Subhanallah. Nelerle meşgul olmuşlar ya? Nelerle? Adam ağaca çıkmış demiş ki ben bu ağaçtan aşağı inesem karın boş olsun. E ulema toplanmış. Ha, ulema toplanmış. Ulema işte. Bu alimlerin işi gücü yok çünkü. Bu adamı bu ağaçtan yere indirelim ama karısı boş olmasın. Nasıl yaparız? Koskoca kitabın hiyeller yazmışlar. Kitabın hiyel, hileler kitabı demek. Yani Mesela şeriatta bir ceza nasıl düşürülür? He, bilmem şu nasıl böyle olur. Mesela mesela zeketten yırtmak istiyorsun. Ne yaparsın? Bir sene gelmeden. Bir sene gelmeden karıya devredersin bütün malı. <gülüyor> Şimdi karıya devrettiğin zaman, hepsini karıya sadaka verdiğin zaman, tamam mı? Karanın yeni malı oluyor. O. Senin de malın olmuyor. Zeketten yırtmış oluyorsun. O sana tekrar borç veriyor. Hayır. Bir sene <gülüyor> sonra o sana devrediyor. Falan. Yani bu işte. <gülüyor> i̇şte az katı salat. Yani siz diyorsunuz ya niye şaşırıyorsunuz ki bunların meşgul oldukları ilimler. Yani ben size daha önce de anlatmıştım bazı rezaletleri. Şimdi burası münasip değil yani. Bunların meşgul olduğu ilimler ilim değil rezalet resmen rezalet. Adam mesneviye Allah'ın kitabı gibi bakıyor. Bu mahrum olmasın, kim mahrum olsun Kur'an'ın nurundan? Bu mahrum olmasın, kim mahrum olsun? Allah niye hidayet versin ki? Keyfe yehdillâhu kavmen imanihim. Keyfe yehdillâhu. Allah niye hidayet versin ki? Kavmen kafaru? Öyle bir kavme ki Kafir oldular. Neden sonra? Va'da imaniyim. İmandan sonra. İmandan sonra kafir oldular. Neyle kafir oldular? Kur'an'ı terk ederek, sünneti terk ederek, Allah'a mankörlük ederek, Allah'tan yüz çevirerek imandan sonra kafir oldular. Bu demek değil. imandan sonra inkar ettiler. Hayır. İmandan sonra küfrettiler. Yapıp ettikleriyle yani. Keyfe yehdillah. Allah böyle bir topluluğa niye hidayet versin ki? Niye yol göstericilik etsin ki? Şimdi sana huda'nin naz inmiş, sana huda'nin naz olan Kur'an inmiş, mahve ve şifa on, içinde şifa olan Kur'an inmiş, göğüslerde olana şifa olan Kur'an inmiş, rehber inmiş, Allah'ın kelamı inmiş, adam medresede mesnevi okutuyor. Mesnevi. Me bilmem mektubat Rabbani okutuyor. Bilmem mektubat bilmem kim okutuyor. Sabah akşam. Sabah akşam bunu okuyorlar. Mektubat Rabbani. Me Ve diyorlar ki Kur'an ancak bunlarla anlaşılır. Kur'an ancak bunlar. İşte bunlar kendi gözlerini kör ettiler. Şeyh Sa'di diyor ki onlar hidayetin kapısını kapatmışlar. Allah Azze ve Celle, niye hidayet yapıyorsun onlar? Şimdi bunlar kendi gözlerini kör etmişler. Yudillu bihi kathiran ve yehdi bihi kathira. Sonra Kur'an okuyor, Kur'an'dan şirkte delil buluyor. Ve kendilerini nasıl nasıl nasıl aldatıyorlar? Diyor ki Rabıta din var. Adam gross koca bir cilt kitap yazmış ya, vallahi. Ya Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Peki siz kullardan da mı utanmıyorsunuz? Bu ne terbiyesizlik? Vallahi yeryüzündeki doğunun halkları, batının halkları herkes bilir. Rabıta dinde yok ya. Böyle bir şey yok. Vallahi Resulullah bunu getirmedi. Vallahi tarif etmedi. Vallahi kimseye beni düşünün demedi. Ebu Bekir de yapmadı. Ömer de yapmadı. Osman da yapmadı. Ali de yapmadı. Allah'ın adına... İnna lillahi ve inna aleyhi <gülüyor> Allah'ın adına yemin olsun ki yok Yüce Allah'ın dininde böyle bir şey yok Ama adam diyor ki ayet var Rabut hakkında ayet varmış ve i̇şte kunu ma's-sadiqin diye istihayet var. Rabbu't-tün ve sadudu var ya nehir. Sadiplerle beraber ol. bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bak rabu't-tün'ün rabuta'ya delil getirilmesi daha akraptır ve kunu ma's-sadiqin'den. Yani ve kunu ma's-sadiqin ayetinin rabuta'ya delil getirilmesi istidlal açısından daha bâtındır. Niçin? Çünkü ve lafız benzerliği var. <gülüyor> Anladınız mı? Evet, evet. Şimdi evet. ve lafız benzerliği var. Peki, peki, ve kunu ma'as-sadiqin'den ne lafıza benziyor rabitaya ne mâne? Öyle değil mi? <gülüyor> İstidlal cihediyle ve kunu ma'as-sadiqin daha batıldır yani. Bir de şu yani, <gülüyor> hakikat. ortasından alıyorum. Ne bereketli olmak aşırı, Sonra onlarla beraber olduğun diyor. Sadıkların sıfatlarını zikrediyor orada. Bunu aldık eee cımbızla. da şahsa yapıştırıyor. Bu diyor sadakat. Sadece bir kişiye. işte ona İşte bundan akşam namazlarından sonra yapılan özel bir oturuşla yapılan rabıta nasıl çıkıyor ne alakası var değil mi yani bu çok uzak bir şey yani ama ikna olmak isteyen oluyor abi oluyor onun için yani siz bilmiyorsunuz ne büyük saadet üzerinesiniz siz bugün gala resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor ve söylüyorsunuz bu ne büyük bir saadettir biliyor musunuz onlar korkuyorlar. Resulullah buyurdu, dinlemekten, konuşmaktan, okumaktan korkuyorlar. Sahih-i böyle tepelerinde taşırlar. Kütüphanede en baş köşededir. Ama Sahih-i Bukhari'yi ellerine alamazlar. Korkarlar. Ellerine alamazlar, okuyamazlar. Emin olun. Doğru. Okur iseler, bereket için okurlar. Evet, bereket için okurlar. Sahih Bukhari. Kalpleri sürekli şeyhlerine yönlen dedikleri için yani onlardaki inanç her an bizi görüyor, kontrol ediyor. Allah. Im. Ciddi söylüyorum. Bu, bu bakış açısı var mı ya onlarda? Yani evliyalara karşı şimdi bizim mahalledekiler bekliyor bizim hanımla bana e, bela gelecek yaptım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Evdeye va söz verecek 3 gün sonra bunların başına bir bela gele demiş hocaları. Şimdi sabah susupmamızla bela annesinin. Arkadaşlar, inşallah. 10 güne arkadaşlar Allah şükür Rabbimizden imtan. E, ne var şimdi burada? Kalpler onlara özellikle yönlendirildiği için insan psikolojisi var ya. Hakikaten inanıyor bu salaklar yani. Gittir söylüyorum ya inanıyorlar. O bizi görüyor gargalya. Yani. Yani mit, mitolojik tanrı gibi. Yani Allah. Bak Allah'tan korkmuyorlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Düşün. Allah'tan e, Allah'a itimatları yok. Engelleyici olduğu kadar yani. Sapık kutbaları O, o beni severse, beni sever şey Yok severse olursa Allah bugün sever Allah yok gündemlerinde. Tek istediği yani. bir şey razı etmek. Nasıl olsa Allah razı olacak. Bizim işimiz şey onu razı etmek. Aracılar yani. Asıl Hı. olan aracılar. Şeyh de zaten haşe ve felle Allah'ın yeryüzünde, söz sahibi, yani, görüntüsü diyorlar. Ya ben bire bir diyordum menzilde, yani, bire bir resmini tuttu Şeyh'im böyle. Allah be Allah da. net bir şekilde yani. Yanındakiler dedi ki, bak dedi burada ehil olmayanlar var dedi, böyle açık konuşma dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sırrı bir şey etmiyor yani <gülüyor> Ben bugün Keşar abiyle konuşuyorduk da, Mevlana'nın üstünde yazıyor ki, e, hallaç sırrı ifşa etti, onu taşladılar diyor. Eğer ben sırrı ifşa etseydim, hallaç da beni taşlardı var, evet. yani ya, ben ben ya. diyor. Yani Aa, ya, ayet... ha, ben ondan daha kâfırım diyor yani. Ya hocam, bu mesmeri hangi ayetin hazmeti var ya? Hangi ayetin tecrümesi var ya? Sen bizzat günü gördün ya yani, bunu, bu Allah dedi, Allah. tabii canım gözlerin var. Allah. Ya, bu, bunu kitaplarda çok rahat bulabilirsin ya. ya lata, menata, uzaya secde ettiklerini Mahmud Efendi'nin <gülüyor> rahatsızında da, rahatsızında mesela tarifinde, rahatsız tarifinde der ki yani şeyhe bakmadan, şeyhe rahatlığı yapmadan zikretmen sadece lafzı tekrarlamanda ibadettir işte şeyhin sulletini gözünün önüne getireceksin Yok. o sana Allah'a atılacak aynı zamanda Allah'ı zikredeceksin yani şeyhin gözünün önüne getiriyorsun şeyh gözünün önünde olduğu halde Allah'a Allah bakıyor evet Müşkühelik bölgesinde, Allah'ın gölgesinde. Ey biz aşırılıkla itham edenler neredesiniz? Her <gülüyor> şey Evet. dedi siz acil o ayarı satıyorsunuz onun için siz o kadar meşhur mu acaba? ki hocam o kanaide de çok şey. Ya. Benim çarpılmam gerekiyor. Değilim. 15 tane nasıl şeyi yapıyorum yani? Nasıl ne iş yapıyorum acaba? Aç başımı. Paramcığım böyle mı? Nerede reklamlar yapıyorsun? Ah kardeşlerim. Yani o kadar çok. Her tarafta ediyor Şimdi Asıl Evliya'nın basitleri burada Yani Daha önemli bir şey söyleyeyim Şimdi ondan daha önemli bir şey söyleyeyim Arkadaşlar Bu Bu gibi şeyler önümüze geldiği zaman biz ehl-ü vel cemaat olduklarını iddia eden tevhid ehli olduklarını iddia eden sonra alabildiğine şirk ehliyle birlikte olan şirk ehlini alabildiğine tezkiye eden bidat ve heva ehlini alabildiğine seven insanların gerçekte hiçbir zaman ehli sünnet olmadıklarını öğrenmiş oluyoruz. İşte bizim menheç menheç menheç diyerek kastettiğimiz şey budur. Menheç diyerek kastettiğimiz şey bir kişinin akidesinin kendisine yön vermesi demektir. Şimdi siz yani anlamak mümkün mü? Anlamak mümkün mü? Bir adam hem tevhid ehli olduğunu söylesin, hem ehli sünnet olduğunu söylesin, hem de şirk ehline, bidat ve heva ehline yakınlık göstersin. Mümkün mü anlamak? Arkadaşlar bugün Ehli Sünnet ismi adıklarda sanat İnsanlar Selefi ismini ya da ismini halal ıtlak yani herhangi bir kayda bağlı olmaksızın kullanıyorlar selafi ismi olsun ehl-i sünnet ismi olsun arkadaşlar bugün laçkalaşmış durumda laçka kişinin menhecinin tam olarak açığa çıktığı yer reddiyelerdir kişinin menheci böylelikle açığa çıkar onun için Muzaffer kardeşimiz bizimle tanıştığı zaman biz ona dedik ki sana şunu kapatabilir miyim?